Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin 29. cüzü bitirdiydik. Şimdi 28. cüzün başı olan Kadsemiy'den başlayacağız. Ancak konuya girmeden evvel bir konuyu da dile getirelim. Daha doğrusu bir üzüntümüzü dile getirelim. İşte dünkü o yeni Zelanda'da 49 tane Müslüman, iki camiye bir teröristin hakikaten bir cani yani hayvanlar dünyasında eşini benzerini görmezsiniz. Hayvanlar öyle yapmaz. Mesela hayvan bir sürüye girdiği zaman bir tane av yakalar. Fakat bu Kur'an ifadesiyle ulaiki <gülüyor> enam adallu. Hayvandan kilometrelerce kat kat aşağı olan o cani iki tane camiye giriyor. Cuma namazını da oradaki bütün Müslümanları tarıyor. 49 tane Müslüman şehit olmuştu ve bir o kadar da yaralı vardı. Allah'ın, meleklerin, insanların, cinlerin hepsinin laneti onun üzerine olsun. Ay. Aslında o kişi, o, o gibi kişiler ki daha önce de olmuştu, Müslümanların dağınıklığından istifade ediyor. Müslümanların sessizliğinden güç almış oluyor. Ben onun üzerine dün bir, ki sizden de işlemiştik o konuyu, Nuh Peygamber'in bir bedduası vardı. Bir yazı yazdım, onun sonunu da onunla bağladım. O Nuh Peygamber'in o bedduasıyla Nuh şöyle dedi, ey Rabbim kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğururlar ve yetiştirirler. Nuh aleyhisselam demek ki artık dayanamıyor, bu bedduayı ediyor, Allah da bunu Kur'an'a alıyor. Onun dışında yine o olayla alakalı olaraktan bu Nuh 26 ve 27. ayetti.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 hem dünyada çekecekleri hem de afilette çekecekleri o rezilliği dile getirmiş oluyor. Dediğim gibi insanların, cinlerin, meleklerin, bütün mahlukatın laneti o cani katil gibilerin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Mücadele Medeni olup 22 ayet kelimeden ibarettir. Kad allahu muhakkak ki kat tahkik edatıydı. Bazen kat gelir, bazen le gelir. Değil mi? Kad Allah, Allah işitti kavle sözü kimi? Elleti. Ellezi elleti. O bayanın sözünü. Tücadiluke yani turaci orke eyyühen nebi. Ey nebi sana müracaat edip şikayette bulunan, seninle tartışan, mücadele eden, sana müracaat edip danışan, seninle tartışan kimsenin o kadının sözünü işitti. Fî zevciha. Hangi konuda? Kocası konusunda. Yani hangi bir meselede? El mezahiri minha. Şimdi fıkıhta zihar olayı var. Artık da ayet-i de ifade edecek zihar olayı var. Orada burayı okuyaraktan ifade edin. Nitekim onun kocası karısına şöyle demişti. Demişti ki, <gülüyor> sen bana annemin sırtı gibisin. Yani annesinin Mahrem olan noktasını dile getirerekten sen bana annemin sırtı gibisin diyerekten ifade ediyor. Bunu müşrikler İslam'dan önce bunu ifade etmelerindeki sebep şu. Yani tamamen altta ifade edecek, tamamen eşinden gel ayrılma isteyen bir kişi gelir eşine enti aleyke zahiri ümmi der. Sen bana annemin sırtı gibisin der ve o da ona böylece gel haram olmuş olur. Bugün selamettin Nebi'ye an talike diyor ki ben Nebi'ye bu konuda hakkında soru sordum. Feceba o Nebi de bana cevap verdi. Bi en nahrimet aleyhi ala mahu ve el mahur inde min en ez zehara mucibu bu dediğimiz gibi İslam'dan önce efendimize bu konu sorulduğunda ki bu bilinen bu sıhhar olayı kendisine sorulduğunda bu zaharın artık ebedi olaraktan ondan ayrılmayı ifade ediyor. Ki bu, ya, bu iki, kimin arasında geçiyor bu olay? Ve ya havletü binti salebe ve ve es bin arasında geçen olay. Yani es bin sâbit, havletü binti salebe olan eşine geliyor. Ne diyordu? En tî alâyeke zâri ümmi, sen bana annemi sırtısın gibi diyerekten tamamen böylece onunla boşanmış oluyordu. Gerçi arkada ifade edilir, altta ifade edilecek. Farklı izme, Daha sonra bundan orada sen de şeyden bakabilirsin saviden. Farklı olan yerleri görünce ifade edebilirsiniz. Bu konudan daha sonra kendisi pişman oluyor. Yani evs bin sabit, samit yaptığı bu işten dolayı pişman oluyor. Pişman oluyor. İşte bu olay aslında Böylece Tatsamiya ayetiyle de, mücadele suresiyle de ne olacağı farklı bir hükümü Cenab-ı Hak böylece getirmiş oluyor. Ebedi boş olma durumu olmamış oluyor. Onu böylece uzunca Rabbimiz beyan ediyor. <gülüyor> ha, cahiliyet döneminde işte orada dediğim müebbet eden. Yani ebedi olarak da mucibetül firkatül müebbetetül. Ebedi olarak bir ayrılığı ifade ediyor. Cahiliye dönemindeki bir uygulama. Ve, ve o ne yapıyor? Allah'a şikayet ediyor bu durumunu. Diğer bir ifadeyle de arz ediyor. Yani Allah'a şikayette bulunup seninle mücadele eden, seninle mücadele eden o kadının sözünü Allah işitti. Ee, ne, Neden dolayı? Vahdetaha ve fâketeha. Kendisinin artık kocasından boşanması neticesinde tek kalmasından ve kocasından ayrılmasından dolayı Allah'a şikayette bulunuyor. Çünkü hayatını idame edecek durumu olmuyor. Sıkıntıya düşüyor. Ve sabi yeten sigaren bir de daha küçük bir çocuğu var. Ne yapacak? Onun bakımını ne yapacak? Tek başına kalacak. Kocası kendisinden ayrılıyor. İn dambetun iley daha He. Şimdi o da ayrılınca mesela çocuk var, ortaya bir ziyan girecek. Yani bakımının zorluğu ortaya girmiş olacak. Ev iley hao. Ve çoluk çocuk ne olacak? Kendisi de çoluk çocukta Aç kalmış olacak. Yani böyle bir tehlikeden dolayı durumunu Allah'a arz ediyor, Allah'a şikayette bulunuyor. İşte Allah da o şikayeti işliyor. Valla yasma ta'a urakuma, akuma. Sana şikayette bulunur. Seninle mücadele eden, tartışan, muhavere eden, müşa müşareke babında değil mi? Müşareke, müşakele, mükaleme, mukavele, muhavere mukatele, seninle o muhaverede bulunan, sana müracaat edip, seni, sana şikayette, itirazda bulunan, mücadelede bulunan o kadının sözünü Allah işitti. İnnallah semiye on basir, muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Bu girişten sonra, takdimden sonra Cenab-ı o zahar ile ilgili durum hakkında fıkhî İslam hukukundaki bir hükmü belirtiyor. Ellezine o kimseler ki, minkum min, min nisâim, Eşlerine karşı sizden o zahar yapanlara gelince O zahar yaparak sen annemin bana sırtısın gibi diyenler aslında onlar asla olmaz onlar yani anneleri yani. değildirler. Yani bir mine gibi oldukları için kandırdım mineyi olduğu gibi. Ha. Yani onlara sırt manasına da geliyor. Sırt manasına yani annesinin mahrem alanını, sırtını ifade ederek o bana nasıl haram ise sen de bana onun gibi ebediyen müebbet eden haramsın diye öyle bir teşmin yapıyor. Oysa onlar, o eşler onların anneleri değildir. İmmahatuh'un buradaki imma manasına İllellâ'i illa Allah ibretten. Çünkü onların anneleri onları ne yapmış? Doğurmuş. Oysa eşleri onları doğurmuş değil. Böylece eşleri onların anneleri durumunda, pozisyonunda değildir. biz zahari, zahar yapmak ile otomatikman annelerin pozisyonuna geçmiş olmuyor. Leykûlûne minker min el-kavli ve sureten. He, onlar ne yapmış oluyorlar? Kötü, Kötü bir söz ve yalan. Hoş olmayan, doğru olmayan velatezir vaziletün vizra ukhra mesela ayet-i Kur'an'da beş yerde geçer o ayet-i kerime onlar sözden çirkin ve yalan olanı söylüyorlar oysa ve gafur onların o söylemiş olduğu o çirkin sözden dolayı Allah affedici ve mağfiret edicidir neden tevbe edip geri dönmüş olmalarından dolayı lilmezahiri bir kefaretedi böylece müşrikler döneminde İslam'dan önce bu iş tamamen bir kesilir kesili gibi kesilip ortadan atılırken Allah ne yapıyor? Bu işi kolaylaştırarak aşağıda söyleyecek. Bir, bir çare kolaylaştırarak buluyor. Kolaylaştırarak kefarete bağlı. Bir çare buluyor. Bir çare buluyor. O çare de kefaret çaresi canım, o kefaret oluyor. nedir? Normalde zihar yapan hiç evlenemezler. Kesinlikle. Müebedete. Cahil yani, yani cahiliye döneminde. Hmm. Cahiliye döneminde ebedi eşini boşamak isteyen birisi e eşine yapar. Annenin yani. sırtısın gibi zahar yapar. Zahar yapar. Böylece artık o ondan ebediyen boş. Ama bu sahabi yapmış olduğu şeyden pişmanlık duyuyor. Bir. İkincisi saydım ya. Bir de işin garip tarafı eşi yalnız kalıyor. Ayrılmış oluyor. Tüm o ağır, çocuk ağır. var. O çocuk aç kalacak. zayıf olacak. Böyle bir tehlike durumu var. Şimdi geri dönüş de yok. E ne yapacak? Tamamen bir çıkmaz sokağa girmiş olacak. İşte aslında yine oraya gelir. Efendimizin üç kere Dimi Yusru'nun diye buyurması din kolaylıktır. Din kolaylıktır, din kolaylıktır. müjdeleyimiz nefret ettirmeyiz, değil mi? Kolaylaştığınızı zorlaştırmayınız. Yeshiru vela tuashiru, beşhiru vela Efendimizin buyurduğu gibi işte bunun üzerine Rabbimiz bir kolaylık getiriyor, o da şu. <gülüyor> Eşlerine karşı zahar yapmış olan insanlar sonra demiş oldukları bu mülker, hoş olmayan, yalan, çirkin olan bu sözlerinden dolayı ne yapıyorlar? tevbe ediyor. Geri dönüyorlar, tevbe ediyorlar. Yani, dönmek e istiyorlar. Eğer şey ki en yuhalifu bi insa'il mazayir minha llezı ve hilafu maksudu zihar min wasfil mer'ati bi tahrimi. Yani zihar yapmak suretiyle kendilerine eşlerini haram yapmış olan bu insanlar zihar, tekrar buradan dönmek istediklerinde, tekrar dönüş yapmak istediklerinde ne yapacaklar? He. Buradaki فَتَحْرِيرُ رَكَبَتِينَ Bir köle azad edecekler. اَلْيَانِ اِعْتَاقُهَا min مِنْ قَبْلِ اَنْ Eşleriyle bir araya gelmeden önce ne yapacaklar? Onlar bir köle azad edecekler. Allah Allah! Bir köle kolay mı ya? Değil mi? Herkesin gücü yetmeyebilir. Adamın zengin olması lazım. Ya, Evinde zamanda... kölesinin, hizmetçisinin olması lazım. Esna. Demek bunların da öyle bir durum yok. Çünkü kendilerini idare edecek durumda değil. Daha bir köle yerde idaresinden. Hadi buyur. Şimdi nasıl olacak? He. Zaniqtu bihi. Bu size verilen bir öğüttür. Size verilen bir öğüttür. Vallahu bima taameluna habir. Elbette ki Allah yaptıklarınızı bilir. Bu size verilmiş bir öğüttür, bir tavsiyedir, bir çıkış yoludur, bir kolaylıktır. Femenle <sizlik> He miyeciyet, hemen Rabbimiz ne yapıyor? Rakabeten. Eğer bir köle azat etme Adi durumu anonsen, yok ise, bulamazsa, böyle bir yol kanısını bulamazsa, çıkış yolu olmazsa, o zaman ne yapar? <sizlik> <sizlik> Fasiyam-ı şehreyni mütetabiayni, mütetabiayni min kabile en eşler Eşiyle bir araya gelmeden önce ya peş o peşe, mütetabiayn. <sizlik> Para vermeyecek. Yani 59 gün tuttu 60. gün bozdu. Gene baştan. Gene bismillah deyip baştan şey yapmış olacak. Ke bu kefaret oruçları da öyle. Yani kasıtlı olarak oruçları bozma da bozmada da durum öyle. <gülüyor> ha. O zaman ne yapacak o insan? Yani ki Ramazan orucunu bir kişi kasıtlı bozdu. Bozmasını gerektirecek bir sebep yok. Ona ne gerekiyor? 60 gün ceza bir gün kaza. O 61 gün orucunu tutacağı zaman 59 gün peş peşe tutsa 60. gün bozsa Bismillah deyip tekrar baştan başlaması gerekir. Bunda da öyle peş peşe 60 gün oruç tutacak. Yani aslında evet bir yandan kolaylaştırırken bir yandan diyelim ki peş peşe gibi bir zorluğu da ortaya koymuş olması bu işin ciddiyetini göstermek için her önüne gelen bir daha böyle zahar yapmasın, yapmasın diye. diye bir uyarıdır. Memelenem istat bit ha. Adam yaşlı. Buna da gücü yetmiyor. Bunu da yapamıyor. Güçsüz. Belki de çalışıyor devamlı. He. Eğer bu oruca da gücü yetmezse fe itami sittine miskinen aley. O zaman fakir olan bir kimse ne yapacak? 60 fakiri orada doyuracak. He. Min kable eyyetemasse eşiyle bir araya gelmeden önce 60 tane fakiri doyuracak. Bir mutlaki alel mukayyedili küllü miskinin müddül min galibi kutil beledi. O beldede, o çevrede bir, ikincisi kendi evinde ne yiyorsa, ne yiyorsa yemiş olduğu şeyden kendisi ne yiyorsa, çevrede ne yeniliyorsa, ne en çok meşhur ise o yemiş olduğu şeyden ona verecek. Yani olmayan bir şey değil. Ha, yemiş olduğu şeyin miktarınca oranın şeyi ifadesiyle burada ne olmuş? O mutlak mukayyede, mutlak olan, serbest olan, kayıtlı olana hamledilmiş oldu. Oradaki genel olaraktan yenilen şeyden 60 fakiri yedirecek. He, zâlike <gülüyor> eyyet-tehfifu fi'l-kefâret. <gülüyor> Kur'an miskinin en afidir kefarette. Ha. Eğer şeyin böylece bu durum yani kefaretteki Allah'ın bu kolaylaştırması, hafifleştirmesi olayı niçindir? içindir? Lütmîne billâhi ve Ha bu Allah'a ve Resulüne iman edenler içindir. وَتِلْكَ ey اَحْكَامُ الْمَسْكُورَ Hangi zamanda bu zikir edilen hükümler nedir? hududullah Allah'ın koymuş olduğu hatlerdir, hudutlardır, sınırlardır, ölçülerdir. وَلِلْ Biha نَبِيهَا Bunu inkar edenler için, kabul etmeyen, reddedenler için azabın, eliymun müellimın, elem verici bir azap vardır. Bu durum, bu kolaylaştırma demek ki Allah'a ve Resulüne iman edenler içindir. Aynı zamanda bunlar Allah'ın ortaya koymuş olduğu hatlerdir, hududu Allah'tır. Ve kafirler içinde bu hududu çiğneyenler, Allah'ın hududunu çiğneyenler içinde elem verici bir azap vardır. O hududu çiğneyenler kimler onu ifade ediyor. اِنَّ الَّذِينَ يُحَدُّونَ يُحَالِفُونَ ve وَرَسُولًا <gülüyor> Allah'a, ve onun resulüne muhalefet edenler aykırı had, ha, aykırı durumda bulunanlar haddi aşanlar Allah'a karşı düşmanlık besleyenler he kübitu uzillu onlar ne olacak alçaltılacaklar zelil kılınacaklardır rezil ve sefil kılınacaklardır ne gibi Ne kübitallezine min kablihim nitekim daha önce de fi muhalefetihum resuluhum Allah'ın Resullerine muhalefet eden insanların başlarına gelen helaket ve felaket gibi, bela gibi onlar nasıl zelil kılınmışlarsa, alçaltılmışlarsa aynı zamanda Allah ve Resulüne muhalefet edenler, haddi aşanlar, düşmanlık yapanlar da onlarda ne olacaklardır? Zelil kılınmış olacaklardır. Peygamberin doğruluğuna delalet eden apaçık ayetleri, delilleri biz ne yaptık? Muhakkak ki indirdik, indirmekteyiz. Velir kafirine bir ayeti ama Resul'e indirmiş olduğumuz apaçık bu ayetleri inkar edenlere gelince azabın ı ihanetin onlar içinde alta, alçaltıcı, zelil kılıcı, ihanet edici, düşürücü bir azab onlar içinde vardır. Yevme işte o gün, o hesap günü, o sorgu günü. Yeb'atumullah cemiyan Allah onların hepsini ne yapar? Vel ba'su ba'del mevt. Tekrar onları öldükten sonra tekrar diriltir. Diriltince den sonra ne yapar peki? Fe yune ba fa'i tacibiyye. Onları diriltir. Hemen arkasından takiben ne yapar Allah? Fe yune bi'l amilu. Onların yaptıklarını Allah onlara haber verir, bildirmiş olur. ahsa Allah, ahsa Allah. Allah teker teker ömrü boyunca, hayatı boyunca yapmış oldukların hepsini ne yapar? onlara sayar, hesap eder, ortaya koyar, onu arşivlemiştir, hesap etmiştir, yazmıştır, kayıt altına almıştır. Ama o ne su? ise unutmuşlardır. Yaptıkları. Ya ben böyle bir şey yapmadım. A insan unutur. Allah unutmaz. Hesap yazılanlar unutmaz ve unutulmaz. Vallahu alekül şeyin şeyin. Allah her şeye şahit ve şehittir. Her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Her şeyi gören'dir Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> elem tara, elem talem. Ra'a, yara, teraz. Realist nazar. Görme, bakma, aynı manaya bilme. Elem <gülüyor> tara, görmedin mi, bilmedin mi ki enellah Allah yalemu mafis-semawati ve mafil-ard. Yerde ve gökte bulunan, yerin ve göğün içerisinde bulunan her şeyi o ma Ma, canlı cansız. Her şeyi Allah nedir? Bilir, bilmektedir. Bunu bilmedin mi? Bil, bak, gör. Ha, ma yekonu min selasetin. Gizli olan üç kişi yoktur ki illa ve rabihum bi ilmihi. İlmiyle Allah onların dördüncüsü olmasın. Yani üç kişi yoktur ki Allah onun onların dördüncüsü olmasın. Yani demek ki birbiriyle fısıltı halinde necva... Fısıltı halinde konuşan üç kişi varsa muhakkak onun dördüncüsü Allah'tır. Yani onlar gizli de konuşsa aynen قَدْ ya Allah قَوْلَلَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْزِيهَا'da ifade ettiği gibi onların arasında geçen konuşmaları Allah duydu. Yani gizli fısıltı halinde de konuşsa üç kişi ancak onların dördüncüsü Allah'tır. Allah ilmiyle onları bilir. He arttıralım. وَلَا خَمْسَتٍ اِلَّا ve sadisun. Beş kişi yoktur ki o birbirlerini fısıltı halinde gizli konuşan kişi yoktur ki. Ancak onların altıncısı kimdir? Allah'tır. Evvela etna min dâlik evvela Bunu arttırabilirsin, düşünebilirsin. Bunun fazlasında da azında da. iki kişi yoktur ki üçüncüsü. Bir kişi yoktur ki ikincisi. Bir kişi bin bir ne kadar aşağı indirirsen, ne kadar yukarı çıkartırsan onun bir fazlası Allah'tır. İlmiyle onları bilir, işitir, görür, haberi olur, haberde verir. He ma'hum, eyna ma'an. İllâ ondan, onlar nerede olursa olsun illa Allah onlarla beraberdir. Onlarla ma'hum beraberdir. وَهِيَّ مَعَقُمْ وَهُوَ مَعَقُمْ اَيْنَ مَعْبُدُ اَيْنَ مَاكَانُ Nerede olurlarsa olsunlar, yer olarak. Nerede olurlarsa olsun ancak Allah onlarla beraberdir. Sonra Allah ne yapar? Akabinde يُنَبِّيُّنْ بِمَعَامِلُوا maamilu مَا الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde onların yaptıklarını onlara Allah haber verir, söyler, bildirir. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلْشَيْمِ alim. Allah her şeyi bilendir, her şeye karşı ilim sahibidir. Yukarıda elem tera, elem He, Burada da elem tera, tanzur, bak. Ey Habibim, ey Habibim, ey Ümmet-i Muhammed, bak. Gör, görmedin mi? Bakmadın mı? Neye ilerlediğini o kimselere ki? Nuhu anin necva. Gizli fısıltı halinde konuşmaktan nehyedilmiş, engellenmiş olan kimselere bakmadın mı? Bak, gör. ve sonra yaudune limanuhu anhu. Sonra yasaklanmış oldukları şeylere ne yapıyorlar? Gerisin geriye. Dönüyorlar. Ve bir bil ithme O gizli gizli konuşmalarında ne yapıyorlar? Günahı ve düşmanlığı. Üç şey yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve masiyetil rasul ve rasule de peygambere isyan konusunu kendi aralarında fısıltı halinde ne yapıyorlar? Birbirlerine fısıldıyorlar. Kim onlar? Hümül Yahud. Onlar da Yahudiler. Yani bir araya gelen Yahudiler peygamberimize... Yasaklandıkları halde düşmanlık beslemek amacıyla birbirlerine günahı, düşmanlığı ve Muhammed'e nebiye, Resul'e isyanı kendi aralarında fısıldaşıyorlar suyu bulandırmak amacıyla. Nehaum'un nebiye amma kaniyaf arunemin Onları nebi yapmış oldukları şeyden yani diyelim ki günah gibi vesaire şeylerden onları nehyetmişti. Min Onların gizli gizli konuşmalarından, fısıltılarından onları yasaklamıştı. Yani tuhaddis sorumlısından naziline ilen müminine. Onlar ne yapıyorlardı? Gizlice müminlere bakarak, gizlice aralarında konuşuyorlardı. Niye li yok ki o O müminlerin kalplerine şüphe düşürmek amacıyla müminlere bakaraktan kendi aralarında gizlice gizlice Konuşuyorlardı, birbirleriyle haberleşiyorlardı. Ama ne yapmak? Ha, müminler ta ki kalplerine bir şüphe, bir korku, bir Dinden derşey, gelsinler. bir ürperti gelsin de ya bunlar bizim aklımızda ne konuşuyor diye bir korku içerisine girsinler diye kendi aralarında bunu konuşuyorlardı. Peygamberimiz de onların bu gizli gizli konuşmalarından onları nehyedip yasakladı. Daha ne yapıyorlardı o Yahudiler? Ve izah ca'u Mesela sana geldiklerinde Hayyevke eyyühen nebi. Sana selam veriyorlardı. Güya adammış gibi. Ama ne ile? Allah'ın sana selam. selam verdiği selamla olmaksızın, Allah'ın sana verdiği selamı yapmaksızın, yerine getirmeksizin başka bir türlü selam veriyorlardı. Ne diyorlardı? Ve ve kavlum esamu aleyke il mevd. Esamu aleykum. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm değil de Esselamu Aleyküm. Ey Muhammed sana selam olsun manasında güya sana ölüm olsun. Öylesin sen. Yani Allah'ı takıl ama başka bir şey söylüyor. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Yani sanki Esselamu Aleyküm der gibi selam yerinde sam deyip ölüm, ölümü diliyorlar Peygamber Efendimiz için. Sana, ölüm, sana ölüm olsun diyorlar. Öyle. Aleyküm diyor zaten o manaya. Peygamberimiz de ne yapıyor? Onların anladığı dilden konuşarak bu aleyküm Yani bu aleyküm. Yani size de olsun. Ne sizin bana şey yaptığınız yani, size, size de size olsun. Çeviriyor yani aleyküm Sizin de üzerinizde ölüm olsun diyerekten Efendimiz onlara o şekilde o da al ve aleyküm diyerek cevap veriyor. Yani onlar fe qali esselamu aleyküm qali Fahemtu ha, indi ben anlamıyorum el diyolar. Farkındım. Aliyim ustam, ve Allahum Allah ve rabbim. Fakat ﷺ menden, yaağa, alayla, bir refte, ve iha, ve alen ve falpshin. Dedi. Dedi. Dedi. Cenab-ı Hakk'ın gadabı, laneti hepsi üzerinize olsun. Efendimiz ne yapıyor? Rıfk ile muamele ederekten dur ya Ayşe. Yani rıfk ile. Şimdi işin güzel tarafı bak ne yapıyor? Birçok ayette o var. Yani bir ara yine size söylediydim. İnne Ateynâ'da olduğu gibi. Yani hep Allah Efendimiz'i savunuyor. Bak burada da onların bu pisliklerini, bu yanlışlıklarını Allah burada nazara veriyor. Onları aslında rezil ediyor. Allah onları rezil ediyor. Onun için ya Ayşe. Rük ile muamele ederekten onlara karşı Ayşe'nin o sert durumunda onu bir derece yavaşlatmış oluyor. Veya nefi enfusiyim, ha kendi içlerinden içten içe diyorlar, içlerinde diyorlar. Neyi diyorlar? Ha, ha kendi aralarında diyorlar. Neyi diyorlar şunu? Levla, yani hella. Hadi, hadi. Allah bir mane olur Hadi dediğimizden dolayı Allah bizi ne yapsın? Asaplandırırsın. Ha bizi diyor zade, Varsa bizi cezalandırsın hadi. O sizin dediğiniz Allah'ınıza hadi bizi azaplandırsın. Hadi. Ne duruyor der gibi kendi aralarında ne yapıyorlar? İçten içe, fısıltı halinde, içlerinde bunu geçiriyorlar. Minet tahiyeti ve enne uleyse bi nebiyyin. İşte o peygamberimize ölüm senin üzerine olsun. veya da işte peygam o peygamber değildir gibi sözlerinden dolayı. Hennâ yu azzi binallah Muhammeden nebiyyen. He. Eğer... Biz Muhammed Peygamber değildir demiş olduğumuzdan dolayı hadi Allah bizi azaplandırsın. <gülüyor> ha yani bu sözümüzden dolayı biz böyle söylüyoruz yani o yanlışı yapıyoruz hadi karşılığı gelsin bakalım. Hani başka ayetlerde de vardır ve Enzil aleyhine hacaret etmene Hadi başımıza taş yağdırsın. Hadi yağdırıyorsun başımıza taş yağdırsın. Yani belalarını arıyorlar ha belalarını arıyorlar. Allah aceleci değildir ki. Allah aceleci değildir. Yani niye hemen has, orada ifade ediyor? Hasbuhum cehennem. Bitti. Onlara cehennem yeter ya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Affedersin <gülüyor> köpeklerle bilmem nelerle ne uğraşacaksın? Onlara cehennem yeter zaten. Yaslaunaha ha. <gülüyor> Oraya gelecekler. Febisel masırhiyye. O aman Allah'ım aman Allah'ım. Ne kadar kötü bir varış yeri ya. Bir külhana girin. Bir zindana girin. Değil mi? Bir zindana girin. Affedersiniz kana bir kanalizasyona girin. İşte onların gireceği yerde hakikaten ne kadar kötü ve ne kadar çirkin bir durumdur. Ya amel, ey iman edenler! İza tenaceytun kendi içerinizde, aranızda fısıltı halinde konuştuğunuzda fe la tete, tete, tete, tete nacev şu üçünü yapmayın gizli olarak şu üçünü kendi aranızda konuşmayın. Neyi? Bir ilmi. Günah. Günah şeyleri bir kere gündeme getirmek. Daha ver udvan et, Düşmanlık konularını. Ve masiyet-i Resul aynen o Yahudilerin yaptığı gibi Resul'e isyan konularını kendi aramızda konuşmayın. Fısıldaşmayın. He, ne yapın? Ve tenacebil bir rivet takva. İyilik ve takvayı birbirinizle fısıldayın. Söyleyin. Telkin edin. ilham edin. Vettekullah. Elledi İlehi Tokşarın kendisine dönüp huzuruna dönüp huzurunda da haş olacağınız Allah'tan ne yapın ittika edin korkun takvada bulunun ama inlemen nezabil ismi ve üç şeyde he ancak o gizli fısıldaşma konuşma o kimdendir Bismillah şeytani bir gururhi şeytanın aldatmasındandır. Şeytanın aldatmacalarındandır o fısıltı halinde konuşmak hele hele o üç şeyi yapmak. Değil mi? Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı. Bunu şeytan niye yapıyor? Şeytan niye yapıyor? Bir, niye yaptırıyor? Şunun için. لِيَحْزُنَ اللَّز۪ينَ o. İman edenleri mahzun etmek. Hüzne düşürmek için. وَلَيْسَ bi بِدَارِّيْمْ شَيْعَا Oysa şeytan... Zarar verecek değildir hiçbir şekilde. İlla biiznillah. Ey iradeti. Allah'ın iradesi ve isteği olmadan, dilemesi olmadan. O elbette ki şeytan hiçbir kimseye zarar verici değildir Allah dilemedikçe. Ve alallahi. Allah'a. Fel yetevekkelin müminun. Ey müminler Allah'a tevekkül ediniz. Çocuklar aslında bu gramer kuralına aykırı değil mi? وأن الله فليتوكل المؤمن. Gramer kuralına aykırı. Aslı ne olması lazım? Tevekkülün alallahi. Olması lazım. Ha, Hasır yapıyor, taksis ediyor. Ne gibi? Taqdîm yufîdül bir daha söyle. ne gibi ve Orada da olmaz. Na'budu iyyâke olur. Ama Allah ne yapıyor? Taksis ediyor. Allah Allah. insan ürpermemesi mümkün değil. Ve Allah Bitti ya. Sadece ve sadece Allah'a. Ne olmuş? Feliye tebekkeli Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Sadece ve sadece has ve taksir edatı ben Allah'a tevekkül etsinler. Ya ja yüvenezine amelun. Ey iman edenler. İza kilelekum. Size denildiği zaman tefessahu, tefessahu. Yerinizi genişletiniz. Bir yer açınız. Denildiği zaman... Fil meca fil mecarsi i nebiyi gerek peygamberin meclislerinde Evet dikri veya zikir meclislerinde Hatta gese mencaökumm gelen orada oturması için gelenin de orada oturması için ben meclislerde topluluklarda topluluklarda yer açınız yeri geniş tutunuz gelenlerde bu namazdaki saflardan tut zikir meclislerinden halkalarından tut sohbetlerde vesairede ne yapınız? Gelenlerin rahat oturabilmesi için onlara yer açınız. Ha, denediğinde ne yapınız? Sizde yerinizi genişletiniz, yer açınız. Niye? Ta ki Allah da size cennette genişlik versin. Bolluk ve genişlik vermesi için sizde ne yapınız? Kardeşlerinize yerinizi açınız, yer veriniz. Ve şuzu, kumu ilas size kalkın denildiğinde, mesela ne gibi namaza, laqayri hamilin hayratı, başka bir iyiliği yapmak amacıyla, size kalkınız denildiğinde, siz ne yapınız? Fen siz de kalkınız. Şöyle bir kalkınız hele, şöyle bir kendinize geliniz, Çoğaltabilirsin. kendinize geliniz, bir toparlanınız, dağınıktan kurtulunuz. Aynen şu andaki başta dediğim gibi, Yeni Zelanda'da bu yapılan vahşet gibi, ey Müslümanlar. Dağınıp olmayınız. Bir araya geliniz. Toplu olunuz. Yani ayağa kalkınız. Ayağa kalkınız. Sesinizi yükseltiniz. Yani düşman kalbine korku salınız. Yani zulmediniz asla mümine yakışmaz. Ama mü kafirin kalbine korku salınız. Şöyle bir kendinize geliniz ya. Bir toparlanınız. Yani hakikaten onunla da bağlantılı. Size şöyle bir ayağa kalkınız. Kendinize geliniz. Toparlanınız. Dağınıklıyı bırakınız. Bir araya geliniz vahdet, tevhid içerisinde olunuz. İmanda birlik olduğu gibi amelde de bir olunuz. Madde manada, dünya ahirette hepsinde birlik olunuz. İttihadı İslam'ı tesis ediniz. Denildiğinde siz bunu yapınız. Ki, Yerfe'illâhu rezîne âmenû bitta'atifi zâlike. Bu konuda sizden iman etmiş da Allah ne yapsın? Yükseltsin. Neyini yükseltsin? Altta da gelecek He. derecelerini, makamlarını, seviyelerini Amellerini iyiliklerini vesaire Allah'ta yükseltir. Yükseltir ve yükselsin. Ve yarfa ullezine utul ilme. Allah böylece kendilerine ilim verilenlerin derecatin derecelerini fil cenneti cennette yükseltir, Arttırır, ziyadeleştirir. Vallahi bima taameluna habir. Elbette ki Allah yaptıklarınızı bilendir ve bilecek olandır. Ya ayyuhellezine amenu. Ey iman edenler, İza tenaceytumur resule erettum münacatehu. He. Resule ne yaptığınızda resule neca neydi? Gizli konuşma. Fısıltı halinde konuşma. Resul Resul ile gizli konuştuğunuz zaman, Resule fısıldadığınız zaman ne yapınız? Salakane. He. Erettum münacatehu feqaddimu beyne yedein necvaakum. Yani önünüzde Önünüzde, Resul ile münacatta kaplahu, onun ile konuşmadan önce, onunla konuşmadan önce, fakat dimu beyneyde necvakum, siz onunla konuşmadan önce takdim ediniz. Ne takdim ediniz? Sadakadan sadaka takdir ediniz. Yani, tabi belki biraz zor aşağıda da söyleyecek, siz ey iman edenler, Resul ile onunla münacat edip konuşup karşı karşıya geleceğiniz zaman, Konuşacağınız zaman bu fısıltı halinde de olabilir, başka bir surette de olur. Onunla yapmadan önce aslında bu müminlerin toparlanması için. Çünkü karşındaki bir nebidir. Alemlerin efendisidir. Böyle bir şahsiyetle konuşacağın zaman şöyle kendine bir çekidüzen ver. Kendini bir toparla. Kiminle konuştuğunu bil. ''Fekaddimu beyne'ye dev necvakum'' ''Ne yapınız kableha?'' O konuşmadan önce takdim ediniz. Ne takdim ediniz? ''Sadakaten bir sadaka takdim ediniz.'' Zarıke hayırlı ne kumlu Bu sizin için hem daha hayırlıdır, hem daha temiz ve güzel, hoş bir durumdur. Niçin? Lizunuğu bir gün günahlardan arınmanız için, temizlenmeniz için, bu sizin için hem hayırlı hem de daha temiz bir davranış, bir hal olmuş olur. Ama sadaka verecek durumun yok. Biz aslında biz onu genişletebiliriz ha. Sadaka derken illa para değil. Bir tebessüm, güzel bir söz, hoş bir söz. E selamu aleyküm Bir selam. Değil mi? E, mi? E, değil mi? Güler bir yüz dahi, bir tebessüm dahi sadaka olduğuna göre o biz ne yaptık? Bak sadakayı daha da kapsamlaştırdık. Ama bunların hiçbirisi yok. Yapamadın olmadı vesaire. Zalikahen. Fehin fehinlem tecidu mahtat asadakune eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şinallahu gafurun allah sizin dualarınızı isteklerinizin, munacatlarınızı mağfiret eder rahimun bikum size merhamet edicidir yani fele aleykum fil munacatini gayri sadakatin böylece o munacatta sizin için herhangi bir zorluk herhangi bir durum sizin için yoktur yani herhangi bir günah da size gerekmez ama ne olmuş tummenus kaza hareketi bu daha sonra şu ayet ile bu hüküm nesredilmiş oluyor Eş yani kifdim miyim? Bu size ağır mı geldi, zor mu geldi, meşakkatli mi geldi? Bunu yapmaktan korktunuz mu? Entuka dimu beyine de Necmi Akun Onunla konuşmadan evvel bir sadaka verme konusunda ağır mı geldi? Bu durumdan korktunuz mu? Meşakkatli mi geldi, zahmetli mi geldi? İşte o lifak niye? Çünkü verirsem param kalmaz, haçlığım kalmaz. Lifak Fakirlik korkusundan dolayı bu durum söz konusu olursa fe illam taf'alu as-sadakate ayy sadakay veremezseniz üzülmeyin. Bekabulallahu aleikum uracaabikum anhu bu durumu yapmamanızdan dolayı Allah tevbelerinizi kabul eder. Dönüşünüzden dolayı Allah sizi affeder. Fe aqimus salat namazı kılınız. Bu atü zeka zekatı veriniz. Bu atiyullahi ve rasuluhu Allah ve Resulüne itaat ediniz. Bu ey dumu ala zalike burada önemli olan şu Kur'an'a hakikaten dikkat ederseniz ateyullah ve ateyur rasul. Ateyullah ve ateyur rasul. Hep Allah'a itaat, Resul'e, fakal u'dan rasul. İn kuntum tuhibun Allah, tattabi'uni, Allah. Bak hep Allah kendisine itaati Resul'e itaatle beraber ele alıyor. Kendisini sevmeyi Resul'ü sevmeye bağlıyor. Yani bu az bir olay değil. O <gülüyor> Yani Allah'ı sevmenin yolu Resulü sevmekten geçiyor. Evet. Allah'a itaatin yolu onun evet, Resulüne itaatten geçiyor. Bak Allah ki aynen kelime-i şehadette Resulü de Allah'a imanla beraber zikretmesi gibi. Ayırmıyor yani. İmanın demek ki olabilmesi için Allah'ın yanında Resulün de olması gerekir. Bunun namı cimi yok. He. Allah elbette ki yaptıklarınızdan haberdardır. Elem tara, tanzur bakmadın mı? ilerlediğini o kimselere ki, tevellev hümül münafıkuna. Onlar kim? Münafıklar. Ne yapıyorlar? Dost ediniyorlar. Kavmen bir kavmi. Kimi yani? Kavimden kasıt. Hümül Yahudi. O Yahudileri kendilerine dost edenleri görmedin mi? Onlara bakmadın mı? Bak. Bakmadın mı? Bak. Bilmedin mi? Bil. Düşünmedin mi? Düşün. Tamam. Evet, yani mefhumu muhalifiyle bak manası, gör düşün manası. Adib Allah aleyhim. Allah ne yapmıştır o Yahudilere ve münafıklara? Azap etmiştir. Mahum ey münafikonel minkum, o münafıklar minel müminine, o münafıklar müminlerden değildirler. Onlar sizden değil. Velam minhum, siz de onlardan değilsiniz. Yani minel Yahud. müzebze bun. Belki onlar nedir? Müzebze Müzebze gelecekti. Müzebze bun, müzebze değil mi? Aşağıda gelecek, orada ifade edecektim. Ama burada da ifade, he. He, orada gelecek, orada da ifade edeceğim. Ha. Beyahlü'n er kedime. Ben hümm müzerde bun, müzebze şu. İki arada bir derede. Gidip gelen, istikrarsız, kararsız. Müzebze bun. Aynen ne gibi? Sel sebil. Ses, zelzele. Zel zele. Zel evet. Şimdi burada da müzeb zebe. Bebebe gibi iki ayrı kelime. Yani onlar bir türlü karar değil. Ne müminlere benziyorlar ne Yahudilere benziyorlar. İki arada bir derede. İki arada bir derede. Ve aynı zamanda ne yapıyorlar? Onlar yalan yere yemin ediyorlar. Yani onlar diyorlar ki işte efendim biz de sizin gibi müminiz. Oysa bu sözlerinde doğru değiller, yalan söylüyorlar. Ve hüm yâlemûn ve bi eyyâllem kâdibûne Bu konuda yalancı olduklarını bildikleri halde bile bile müminlere biz de müminiz diyerekten yalan söylüyorlar. Oysa onlar öyle değildirler. Tablona azap edima şedîdâ Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. İnne onlar sağ makânı yağmaladığını minelma asî. Ne kadar kötü iş işliyorlar ya. Yaptıkları iş ne kadar da kötüdür. Ne kadar kötü bir işte bulunuyorlar. Ne olaraktan İsyan olaraktan. İttehazu eymânahum cünneten. Onlar kendi yeminlerini ne yapıyorlar? Sitren ale enfusihim ve en Nefis ve mallarına karşı bir kalkan, bir sütre, bir perde ediniyorlar. Fasaddu bununla beraber bir her müminine, müminleri de engelliyorlar, mani oluyorlar. Neyden? Ansibillillah, eyl cihad efhim. Allah yolunda olmaktan, Allah yolunda cihad etmekten fasaddu müminleri de engelliyorlar. O münafıklar. Bikatlihim ve aksihim emvalihim. Onların gerek mallarını almaktan, çünkü mümin olmadıkları için malları alınacak. Ve emvalihim. Ha, hem öldürül, ya öl ne yapacak? Müslüman olacak, ya cizyi ödecek. Öldürülmemeleri ve mallarının alınmaması için Müslümanlarını ne yapıyorlar? Hem engelleyip ve böylece yeminlerini kendilerine bir perde, bir engel yapmış oluyorlar. Felevüm azabın mühim. Zu ihanetin alçaltıcı bir azap onlar için vardır. Lentugun ya anhum emwaluh ve evladuhum, onlara ne malları, ne de evlatları bir fayda vermez. Neye karşı minallah bir azabi, Allah'tan gelecek bir azaba, şey emminer irna'i, yani engelleme konusunda, fayda verme konusunda hiçbir şekilde Allah'tan gelecek bir azaba karşı bir fayda, bir yarar sağlamaz. Ulaiki eshabunlar, onlar cehennem ehlidirler. Hümfiha fîha halidun, ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada çocuklar şunu da ifade edeyim. Hem cennet için hem cehennem için. Hüm fîha hâlidun, onlar orada ebedidirler. ifadesi, hulut ifadesi, hâlid ifadesi bazen sonuna ebeda gelir. Hem cennet hem cehennem için ikisi içinde bu ifade kullanılır. Bu da bizi neyi gösteriyor? Demek ki cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Cennet ne kadar ebedi ise, kapanmayacak ise, cehennem de o kadar ebedi, o da kapanmayacaktır. Yani trilyon, ketrilyon sene sonra artık oradakiler hepsi çıkacak, cehennem kapanacak değil. İkisi de ebediyete uygun şekilde yaratılmıştır. Buzkur, ey Habibim hatırla, ey mümin, ey ehl iman, ey sizler hatırlayın. Neyi? Yevmi o gün ki, yevazumullah cemi'a. Allah hepinizi ne yapacak? Tekrar bahsedecek, diriltecek. Topraktan mahşer yerine gönderecektir. Fe lehu ennehu mü'minûn kema yahlifûne lekum. Niye yemin edecekler? Nasıl? Fe yahlifûne lehu ennehu mü'minûn. Onlar mü'min olduklarını yemin edecekler. kema ma yahlifûne lekum. Size burada nasıl ki... Vallahi bizim mü'min diyoruz. Yani iman bir ya size iman ettik diye yemin ettikleri gibi onlar ne yapacaklar müminiz diye yemin edecekler ve yahsebuna ellehum ala şeyin ve hesabuna zannederler düşünürler hesap ederler hem onlar ala şeyin münnet ilhifim fil ahireti dünya hani dünyada işi kıvırtırlıyorlardı ya mallarını canlarını kurtarıyorlardı zannediyorlar ki orada da bu yeminleri kendilerine bir fayda verecek oradan da kaytarız ...kurtarırız yemin edince... <gülüyor> ...gerçekten ve gerçekten... ...onlar... ...yalancıdırlar... ...sözlerinde doğru... ...değildirler... ...dürüst değiller... ...evet... ...aynı zamanda... ...istah ve de... ...istevla... ...hakimiyeti altına almış... ...aleyhmiş şeytan... ...şeytan onlar üzerinde hakimiyet kurmuş... İstila etmiş... ...şeytan onları kuşatmış... Ne ile bir taat lehu. Ona itaat et ile. Şeytana uymakla, şeytanın yoluna girmekle şeytan o insanlar üzerinde istila etmiş, hakimiyet kurmuş, üstün gelmiş. Fe ensahun. Şeytan bununla da kalmamış. Ne yapmış? Zikrallaha, Allah'ın zikrini hatırlanmasını onlara unutturmuş. Ulaykeniz bu şeytan çünkü onlar nedir? Şeytanın topluluğundan, partisindendirler. cemiyetinden topluluğundandırlar. Yani etba oho, şeytanın tabipleri dirler, yolundadırlar. Ela dikkat, tenbi, uyarı, işaret. İnne hizbeş şeytani, muhakkak ki şeytanın yolundan gidenler, ona tabi olanlar. Ardifi. Onun topluluğu ve cemaati, hümür hasirun, zarar ve husranda olanlardır, zarara uğrayanlar, uğrayacak olanlardır. İnnen nezime, o kimseler ki, yuhaddûne yuhalifûne, düşmanlık ediyorlar. Kime? Allah'a ve Resûle'hû. Allah ve Resûle'ne muhalefet edip o düşmanlık edenler var ya... El Onlar zillet içerisindedirler. Onlar mağlubturlar, yenik durumdadırlar. Ketebe Allah, Allah yazmıştır. Burada Ketebe'ye ifade edeyim. Ketebe mesela başka ayette de geçer, Furide manasına. Kütübe aleykumus siyam, kütübe aleykumus kisas, Değil mi? Allah'a, burada kütübe aleykumus siyam. Oruç size farz kıldı, Furide manasında. Onun için ketebe ifadesi furide manasına gelir. Allah size faradallah. He, Allah size kesin hükmetti, karar verdi, farz kıldı. <gülüyor> <Hü> <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> ha, yani ketebe ifadesi furide manasına geliyor, hükmetmek, karar vermek, farz kılmak, emretmek manasına. <gülüyor> Keتبه <Ketebe> Allah fillahil mahfuz ev qada. Allah hükmetti. Levi mahfuz'da bir kere yazdı. Çin sızılmaz artık cilindar. Allah'ın bir kanunudur. Leyl-i ağliben hem lan hem şedemin Muhakkak ve elbette ki ben galip geleceğim. Bir de ne yapıyor? Leyl-i de zaten o mana var. Bir de Allah ne diyor? E ne diyor bir de. Ben var ya ben gerçekten ben ve resulü pe ve peygamberleri bir hücceti evis seyfi. Ya bu konuda teslim olacaksın, iman edeceksin ya da bu iş bınış. muhakkak ki galip geleceğiz ben ve resulüm. İnallahi kaviyun Allah güç kudret sahibi ve elbette ki izzet sahibi. Evet, la tecidu kavmen bir kavim ki bulamazsın yukminune billahi Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın o sonda ifade ediyor edecek bir cümleyi toparlama açısından. Huwarduna bir sada, bir sadikuna yu sadikuna huwarduna seviyorlar tasdik ediyorlar ben o kimseyim ki had haddallaha ve resuluhu Allah'a ve resulüne düşmanlık edenleri seviyorlar böyle bir topluluk bulamasın ve lekanı eyl muhadduna isterse onlar olsunlar aba babaları olsun ey yani el müminin mümin olan isterse babaları olsun Ev <gülüyor> evina isterse çocukları olsun. Ev <gülüyor> ikvanı Orayı aç, Muhammed. Orayı aç. Toplu olarak orada ifade edelim ki okuyalım ki daha uygun mana olsun. Ben burada teker teker ifade ediyorum. Veya ev <gülüyor> ikvanı veya kardeşleri olsun. Ev aşirete bel yakşuduğuna Belki isterse onların aşiretleri olsun ki yakşuduğuna hem bir su i ve ifat ile ona iman. Onlar hakkında kötüyü düşünüyor ve aynı zamanda. O iman konusunda onlarla ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Kemal vakâ li cemaâtim mine sahâbe ulaikellezîne lâ yuveddûnehüm Onlar ne yapmazlar? Sevmezler. Ulaike ketebe fî kulûbihim iman Ne yaptı Cenab-ı Esbete, sabit kıldı fi kulubihimul iman. Onların kalplerinde imanı ve eyyedehüm bir ruhin kendisinden bir nur ile onları teyit edip kuvvetlendirdi minutu ala Allahu Teala'dan. Kim bu cümle tabir yani uzun cümle olduğu için ayet ondan dolayı manada kopukluk olmaması için bir bütünlük içerisinde orayı bir oku. Allah'ı ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun Allah'a ve Allah'a ve peygamberlerine düşmanlık eden kimselere, babaların kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. Ha, i̇şte. Niye? Çünkü onlar yani Allah'a imanlarından, tasdiklerinden dolayı ki öyle olmuş değil mi? Mesela babayla oğul karşı karşıya gelmiş savaşta yani mesele Allah ve ahiret olunca, Allah ve Resulü sevme olunca isterse ki karşısındaki çocuğu da olsa, eşi de olsa, ailesi de olsa, aşireti de olsa, yakını da olsa onlara karşı bir muhabbet beslemezler. Evet. İşte Allah bunu binlerin kalplerine iman nakşetmiş ve onları katında, onları katından bir nur ile desteklemiştir. Evet. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Evet. O da devam ediyor. Burada ketebe et betefik oluyor böyle iman. Niye onlar o iman etmeyen insanların tarafında olmuyorlar? Çünkü Allah onların kalplerinde imanı sabit kılmış ve onları kendi katından bir nur ile de Allah teyit edip kuvvetlendirmiş. Ondan dolayı böyle bir imana sahip olduğu için imansıza taraftar olmaz. Hı hı. İmansıza taraftar olmaz. İsterse o imansız çocuğu olsun, kardeşi olsun, aşireti olsun. Kabilesi, milleti olsun. Ona taraf, onun tarafında olmaz. Ve yudhilihum Allah ve ehli iman ne yapar? Edhale yudhilu idhalen mutkhilun. Ve cennetin cennatin tecrübin tahdiye elharı. Altlarından nehirler akan cennetlere Allah onları koyar. Halidine <gülüyor> fiha. Ve onlar orada Hep. ebedidirler. Radıyallahu bir taati. Allah onların itaatından dolayı Allah onlardan razı olmuş. En yüksek makam çocuklar. Vardu'an bir sababi vermek ile de Allah onlardan. Onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı olmuştur. Rıza makamı. Yani en yüksek makam bu makam. Hangi makam? Allah'ın kendilerinden, kendilerinin de Allah'tan razı oldukları bir makam. En güzel dua Allah razı olsun diye. Öyle. En yüce makam. Ama burada önemli olan şu. Bizim razı olmamız bir derece. Bir de düşün ki Allah'ın bizden razı olması o daha önemlisidir. İşte onun için radıyallahu anhun wa radu'an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İki taraf birbirinden memnun durumda. Ula ki işte bunlar kimdir Hizbullah? Yukarıdaki Allah şeytandı. Allah'ın topluluğu, Allah'a tabi olanlar. onun emrine tabi oluyorlar ve ve geç tenibu ne ve yasaklarından da işteni edip kaçınıyorlar. Ela dikkat uyarı. İndir Hizbullah. Muhakkak ki Allah'ın topluluğu cemaati Yukarıda ne demişti ketebe. Bu bir kere kaba. Allah bunu bir hüküm olarak şey yapmış. Hiç Allah kendi aleyhine yenikliliği sonlandırır mı? Yenik olarak yapmaz. Kendisine iman edenleri sonuçta mağlub mi? Hani 12 rauntluk bir dirilip düşün. Arada bir dayak yiyebiliriz. Ama Allah sonunu neyle kapattırır? Değil mi? Galibiyetle kapatır. Önemli olan sondur. Önemli olan son rounddur. Son roundda her şey belirlenir. İşte son roundda ele Allah'a tabi olanlar Allah'ın topluluğu cemaati Muhakkak ki onlar felaha ermiş ve kurtuluşa ermiş olan insanlardır. Rabbim onlardan etsin. Hem o faizun müflihundan kurtulanlardan eylesin hem hizbinden eylesin. Aynı zamanda bizim kendisinden kendisinin de bizden razı olduklarından Rabbim eylesin diyorum. Amin Allah doğruyu söylemiştir. Sadakallahü razim. El Fatiha.